أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عليك يا سيدي الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الأولياء والحمد لله رب العالمين Fatiha'yı tefsir ediyorduk. İnşallah bu hafta sondur. Ondan sonra Bakara suresinden başlayacağız. Yeri geldikçe Fatiha'yı anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Kur'an, Fatiha'yı nasıl tefsir eder? Yeri geldikçe onu anlatmaya devam edeceğiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Veda Hutbesinde Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sarıldıkça asla delalete düşmezsiniz. O, Allah'ın kitabı Kur'an'dır. O da kendisinden sonra sahabeye emanet etti. Sahabe tabiine emanet etti. Tabi'in tabiine emanet etti. Böyle kıyamete kadar müminler o emaneti birbirlerine emanet ederler. Bu Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam o emanete sarıldı. Yani Allah'ın ipine sarıldı. Evet, ne buyurdu de ayet-i kerimede? Hepiniz hep beraber Allah'ın ipine toplayacağız, sımsıkı sarılın. Evet, Allah'ın ipi Kur'an'dır. Resulullah Efendimiz sarıldı. Kur'an'a benim sarıldığım gibi sarılın buyurdu. Benim anladığım gibi anlayın, onunla amel ettiğim gibi anlayın buyurdu. Sahabe de öyle yapmaya çalıştı. Onun için gökteki yıldızlar gibi oldular. ''Onun için Allah onlar için ben onlardan razıyım, onlar benden razıdır.'' buyurdu. Onun için onlar mallarını, canlarını Allah yolunda feda edebildiler. Bununla ebedi hayatlarını, cenneti, Allah'ın rızasını kazanabildiler. Eğer Kur'an Allah'ın ipi ise ona sarılan Allah'a gider, gitmelidir. Eğer biri Allah'a gidemiyorsa, o Allah'ın ipine sarılmamış, sarlamamış demektir. Allah'ın ipinden başka ipler de var. Herkes birbirine bir ipi takdim edebilir. Benim ipime sarıl diyebilir. Benim ipime sarıl demek, benim yolumda yürü demektir. İstisnasız herkesin yürüdüğü bir yol vardır. Yani yaşadığı bir hayat biçimi, hayat tarzı vardır. Ona göre güzel ya da çirkin, hak ya da batıl, doğru ya da yanlış diye onun bir tasavvuru vardır. Herkes için bu böyledir. Kimi doğrusunu, yanlışını, hakkını, batılını kimden öğrenir ya da kimden alır? Halktan, milletten, herkes ne der? Ya da bizde adet böyledir denir. Biz atalarımızdan böyle gördük denir. Bu onun dini demektir. Dini. Bu onun imanı demektir. Bu onun ipi demektir. Bu onun yürüdüğü, gittiği yolu demektir. Allah'ın ipinden başka, Allah'ın yolundan başka, sirat-i müstakimden başka hiçbir yol bizi Allah'a uğraştıramaz. Hiçbir yol bize ebedi hayatımızı kazandıramaz. Hepsi de mutlaka bizi bir çukura yuvarlatır. Yuvarlar bizi. O ip ne olursa olsun, kimin olursa olsun. Eğer o ip Allah'ın ipi değilse. Eğer Allah bize, Allah'ın ipine sarılın, sımsıkı sarılın, hem de hep beraber dediyse, başka yol yok demektir. Evet, Allah'ın ipi Kur'an'dır. Kim bir ipi elinde tutarsa mutlaka ucu aşağı doğru sarkar. Asla ipin ucu yukarı doğru sarkmaz. Evet. Allah'ın ipi arştan sarkıyor. Allah bizi arşa davet ediyor. Bizi cennete davet ediyor. alayı ı davet ediyor. Eğer Allah'ın ipine sarılırsak oraya çıkarız. Yoksa birilerinin ipine tutunursak o iple mutlaka aşağı ineriz yukarı çıkmamız mümkün değildir. O ipe ne kadar tırmanırsak tırmanalım, uğraşabileceğimiz seviye o ipi tutanın seviyesidir. Hepsi o kadar. Evet, onun için hep beraber mutlaka Allah'ın ipine sarılmamız lazım. Eğer Allah'ın ipi Kur'an'sa, en güzel şekilde o ipe sarılan kimdir? Resulullah Efendimiz. Yani onun sarıldığı gibi sarılmamız lazım. Onun yaptığı gibi yapmamız lazım ki onun kazandığını kazanabilelim. Evet bu ip eğer Kur'ansa, ise Fatiha da Kur'an'ın özü ise eğer Fatiha'ya sarılırsak Allah'ın ipine sarılmış oluruz. Hiç kimse ben bu ipi bilmiyorum bu ipe sarılamam diyemez. Eğer Fatiha'yı biliyorsa. Evet. Ayet-i kerimede buyurur ki Allah'ın kitabını okuduğunuzda, Kur'an'ı okumaya başladığınızda kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Eğer biri Fatiha'yı okuyorsa önce Allah'a sığınması lazım. Şeytandan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınması lazım. Eğer Allah'a sığınamadıysa onu okuyabilmesi mümkün değildir. Onun için Kur'an'ı okumanın tek bir şartı vardır. O da Allah'a sığınmaktır. Şeytandan Allah'a sığınmaktır. Şeytani düşüncelerden, şeytani fikirlerden, şeytani vesveselerden Allah'a sığınmaktır. Gönüle şeytanın vesvese vermesine mani olmaktır, müsaade etmemektir. Eğer şeytandan Allah'a sığınmazsak bu durumda şeytan ne yapar? Müdahale eder. Bin bir türlü vesvese üretir Kur'an'dan istifade etmek yerine Kur'an bize azap olur Bizi Allah'a yaklaştırmak yerine Allah'tan uzaklaştırır Önce Allah'ın kitabına iman etmek lazım Kur'an'a iman etmek lazım. Yani Fatihaya önce iman etmemiz lazım. Ona iman etmedikçe, ona sarılmamız mümkün değildir. Mutlaka şeytan araya girer, gerekeni yapar. Bizi Kur'an'dan, Kur'an'ı bizden ayırır, koparır. İpi koparır yani. Şeytana bu tavizi eğer verirsek, ip elimizde kalır. Sadece ağzımızda döner durur. Fatiha'yı ağzımızda okuruz ama ipe sarılmamış oluruz. Eğer biri Kur'an'ı bilmiyorsa, Fatiha'yı bilmiyorsa, onun Kur'an'a iman etmiş olması mümkün değildir. Kuri kuriye ben iman etmişim demekle kimse bir şey kazanmaz, kazanamaz. Allah eğer onu kendisine vasıl olalım diye onunla ebedi hayatımızı kazanalım diye, kamil insan, hazreti insan olalım diye göndermişse, bizim onu o şekilde anlamamız lazım. O şekilde ona sarılmamız lazım. Eğer biri iman etmemişse, iman ettiğini zannediyorsa, biz Kur'an'a iman etmişiz. Kur'an Allah'ın kitabidir. Diyor ama buna iman etmemişse, anlamamışsa, Allah'ın kendisinden ne istediğini, nasıl olması gerektiğini, kendisine nasıl bakması gerektiğini, bütün hayata, kainata, varlığa, insanlara nasıl bakması gerektiğini öğrenmemişse, o nasıl Kur'an'a iman etmiş, kitaba iman etmiş. Allah kitabında bizim anlamamız için bize yol gösteriyor, bize nasihat ediyor. Nasıl olmamız, nasıl yapmamız gerektiğini anlatıyor. Biz onu anlamaya çalışmayalım. Biz bu Allah'ın kitabıdır diyelim. Böyle biri kitaba iman etmiş midir? Asla, hiçbir zaman. İşin daha kötüsü, eğer biri iman etmediğini anlamamışsa, bilmiyorsa, hiçbir zaman iman da edemez. İman ettiğini zannediyor çünkü. Bu Allah'ın kitabıdır diyor. Allah'ın kitabıdır ama Allah sana bir şey söylüyor. Eğer sen Allah'ı ciddiye alıyorsan, senin Allah'ın sana ne dediğini, seni yaratan Rabbin sana ne söylüyor, bunu anlamaya çalışman gerekmez mi? Evet, her bir insan bir kainat, her bir insan bir alem, onun bir gönül alemi vardır. Eğer o gönül alemi Kur'an'ın nuruyla nurlanmazsa mutlaka şeytan orayı işgal eder. Şeytan o gönüle hakim olur, o da iman ettiğini zanneder. eğer dünya Allah'ınsa, ahirette Allah'ınsa, ben de Allah'ın kuluyum diyorsa, bu durumda kendi hayatı için söz hakkını Allah'a vermesi gerekmez mi? Söz hakkı Allah'ındır demesi gerekmez mi? Benim hayatım üzerinde hakim olan Allah'tır. Allah benim ne yapmamı, nasıl yapmamı istiyorsa benim öyle yapmam lazım, öyle olmam lazım demesi gerekmez mi? Eğer Allah'ı kabul ediyorsa, Allah'ın sözünü kabul ediyorsa, hükmünü kabul ediyorsa, nasıl ki dünyaya gelirken üzerimizde elbise bile yoktu, öbür tarafa giderken gene öyleyiz. Ama bu sefer, Allah bize dünyada kazanma imkanı vermiştir, tanımıştır. Orada amelimize göre bir muamele görürüz. Allah bize öyle muamelede bulunur. Eğer bir gönülü şeytan işgal etmişse o şeytanca düşünür. Orada Allah'ın hesabı olmaz. Kimin hesabı olur? Şeytan Allah'tan başkasının hesabını ona yaptırır. Ama Allah'ın hesabını yapmasına müsaade etmez. O sonraki iş der, Ona bakarız der. Allah herkese nasıl muamele ederse bana da öyle muamele eder. Der. Allah'ın rahmeti çoktur. Der. Kimse öbür tarafa gidip gelmemiş. Orada ne olduğunu kim ne bilir? Görelim bakalım Allah nasıl muamele eder der. Bu Allah'ı yok saymaktır. Allah'ı inkar etmektir. Allah'ı kendisini yaratan olarak kabul etmemektir. Allah'ın kitabını kitabi olarak kabul etmemektir. Peygamberini de peygamberi olarak kabul etmemektir. Evet, bazen bakarız mesela ille de Allah'ı dinlemek istemez. Yani Allah'ın ayetini okuyorsun adam diyor ki bu benden uzaktır. Benden uzak dursun bu ayet. Ben bu ayetin hükmüne uyamam. Allah böyle demiş olabilir ama ben de böyle söylüyorum. Böyle biri iman etmiş midir? Böyle biri mümin midir? Müslüman mıydır? Ne alakası var? Buyurur ki ayet-i kerimede kıyamet günü kimin tartıları ağır gelirse sevapları ağır gelirse evet o kurtuluşa erer cennetliktir. Kimin de tartıları hafif gelirse o cehennemliktir. Tartının hafif gelmesi. imanı var. Ameli de var. Ama tartışı hafif gelmiş. Hiç Allah taviz vermedi ona. Yeni cehennemdir dedi. Eğer birinin tartıları hafifse Allah'ın hesabını yapmadığı içindir. Hayatına Allah'ın müdahalesini kabul etmediği içindir. Eğer kabul ederse her ani ibadet olur çünkü. Allah'ın hesabını yapmış olur. Her ani ibadet olur. Eğer Allah'ı kendi hayatına karıştırmazsa, bulaştırmazsa, ben Allah'tan, Allah benden uzaktır diyorsa biri, ben kendime göre yaparım. Benim aklım bana böyle söylüyor. Herkes böyle yapıyor. Büyüklerimiz böyle yapıyordu. Atalarımız böyle yapıyordu. Biz de böyle yapıyoruz. Peki Allah da şöyle yapmanı emrediyor. İstiyor sen de. O önemli değil. Eğer o önemli değilse sen kaybettin. Senin yarın cehennemdir bir kere. Allah bunu affetmiyor çünkü. Eğer biri Allah'ı ciddiye aldığını iddia ediyorsa, söylüyorsa ne yapması lazım? Fatiha'yı öğrenmesi lazım. Yani Kur'an'ın özetini, özünü anlaması lazım. Buna önce iman etmesi lazım. Sonra bununla amel etmesi lazım. Evet. Fatiha yaratılışın gayesini bildirir. Allah'a nasıl abdolunması gerektiğini öğretir. Yaratılışın gayesi Allah'ı sevmektir, Allah'a iman etmektir, Allah'ı sevmektir. Allah'a aşık olmaktır yani. Aşıklığını bilmektir. O zaten Allah'a aşık, ruh zaten Allah'a aşıktır, Rabbini istiyor. Evet, iman etmek demek, Allah'a abd olmak demek, aşıklığını bilmek demek. Aşıklığını yaşamak demek. Aşıklığını ortaya koymak demek. Aşık olduğunu unutmamak demek. Kul olduğunu, abd olduğunu unutmamak demek. Evet. Eğer biri Fatih'a'yı okuyorsa Allah'a aşıklığını ilan etmiş olur. Aşıklığını itiraf etmiş olur. Aşıklığı aynı zamanda istemiş olur. Evet. Ben bir parça anlatmaya çalışayım. Nasıl aşıklığını ilan etmiş olur? Evet, ne dedik? Kur'an, Fatiha'yı tefsir ediyor. Aşığın, Allah'ı sevenin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Allah'a nasıl aşık olunur? Onu anlatıyor. Aşığın, maşukuna karşı hali, tavri anlatılıyor. Gönül hali anlatılıyor. Nasıl Maşruhunda fena bulduğunu anlatıyor. Nasıl Maşruhuyla bir olduğu anlatılıyor. Yani nasıl Allah'ın sıfatıyla, sıfatlarıyla sıfatlandığını anlatıyor. Nasıl Resulullah Efendimizin ahlakına büründüğünü anlatıyor. Nasıl insan Hazreti insan olduğunu anlatıyor. Böyle birinin insanlara karşı nasıl muamele ettiğini anlatıyor. Bütün mahlukata karşı nasıl baktığını, onu nasıl anlayıp tanıdığını, nasıl muamele ettiğini anlatıyor. Onun Allah'a nasıl abd olduğunu, ona nasıl secde ettiğini, nasıl tesbih ettiğini, nasıl onu zikrettiğini anlatıyor. Gerektiğinde maşruku yolunda maşruku için marını, canını nasıl feda ettiğini anlatıyor. Allah'a yürürken evet peşinden o aşkı, muhabbeti nasıl saçtığını anlatıyor. Ona uyanların, onun yolunda yürüyenlerin nasıl sırat-ı müstakimde olup Allah'a vasıl olduğunu anlatıyor. Allah'ın böylelerini nasıl sevdiğini, onlara nasıl muamele ettiğini anlatıyor. Her halükarda onların Allah'a nasıl teslim olduğunu, Bir tek benim istediğim sensin ya Rabbi dediğini anlatıyor. Allah onlara nasıl muamele ederse eylesin, bir an bile gönüllerini Allah'tan nasıl döndürmediğini anlatıyor. Alemlere nasıl rahmet olduğunu anlatıyor. Evet. Kur'an başka neyi anlatıyordu? Hepsi bu. İnsanı anlatıyor. İslam'ın namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan ibaret olduğunu anlatıyorsa o İslam'ı bilmiyor demektir. Anlamamış demektir. Atalarının dinini taklit ediyor demektir. Eğer biri biz Kur'an'ı anlayamayız. Onun için biz kim? Kur'an'ı anlamak kim? O Allah'ın kelamıdır. Biz onu nasıl anlarız? Deyip yukarı doğru onu fırlatıyorsa bu fırlatmaktır. Yukarı doğru fırlatmaktır bu. Biz ona uğraşamayız. Diyorsa evet Kur'an'ı hayatından çıkarmak için fırlatıyor yukarı doğru. Bak diyor yukarıdadır. Biz ona uğraşamıyoruz. Ya da biri onu aşağıya indiriyorsa evet her ne kadar Allah böyle söylediyse de bizim de aklımız var. Biz de doğruyu yanlışı biliyoruz. Aydı edebiliyoruz. Hayatımız için kararı kendimiz veriyoruz diyorsa o da Kur'an'ı ayağının altına almış. Başka yok yani. Yani seni yaratan Rabbin sana bir kitap göndersin, sana vahiy etsin. Sen onu yok say. Ya uğraşılması mümkün değil deyip yukarı fırlatıyorsun ya da ben aklımla da bu işi yaparım deyip ayağının altına alıyorsun. İkisinden biriydi. Allah peygamber göndersin. O uğraşılmazdır. O masumdur. O Allah'ın peygamberidir. Kim onu gibi yapabilir? deyip ya onu yukarı çıkarıyorsun yani hayatından tutup çıkarıp yukarı fırlatıyorsun. Ya da evet o öyle yaptı ama aslında böyle yapmak daha doğrudur. Diyorsan bu sefer onu ayağının altına almıştın. Her iki halde de ya Allah'ın gazabına uğramışsın ya dereete kalmışsın. Yukarı attınsa dereete kaldın, aşağı indirdinse gazaba uğradın. Her ikisinde de cehennemi boyluyoruz. Bu herkes için böyledir. Bilmek, akıllı olmak hiç kimseyi kurtarmaz. Dünyanın en akıllı insanlardan bir tanesi Firavun'di. Bir tanesi Nemrud'di. Bir tanesi Şeddat'di. Bir tanesi Karun'di. Hepsi de ebedi olarak cehennemi boyladılar. Akıllarına, ilimlerine güvendikleri için. Akıl kimseyi kurtarmaz. elim kimseyi kurtarmaz. Bizi kurtaracak olan imanımızdır. Amelimizdir. Allah'a karşı edebimizdir. Kulluğumuzdur. Abdiyetimizdir. Eğer biri Kur'an'a iman etmemişse, Resulullah'a iman etmemişse, iman etmediği halde, iman ettiğini zannediyorsa... Hiçbir zaman iman edemez Eğer biri Resulullah Efendimiz'i kendisine örnek olarak kabul etmiyorsa Ona uymuyorsa O nasıl yapmışsa öyle yapmaya çalışmıyorsa Hayatının her anında Acaba Resulullah Efendimiz nasıl yaptı O olsaydı nasıl yapardı Allah'ın bu konudaki emri nedir Demiyorsa o Allah'a, Resulüne, Kur'an'a iman etmemiştir. İman etmek demek, emin olmak demektir. Emin olmak. Yani Allah'ın senin için doğruyu takdir ettiğine emin olmaktır. Doğruyu seçtiğine emin olmaktır. Güzel, Güzeli seçtiğine emin olmaktır. Eğer sen ondan başka daha güzel bir şey bildiğini iddia ediyorsan, söylüyorsan. Birileri böyle söylemiş. Herkes böyle yapıyor. Toplum böyle yapıyor. Adetler böyledir. Ya da bence böyle daha doğrudur. Bana göre. Diyorsa biri o Allah'ı, Resulü'nü ona indirileni kabul etmemiştir. Neden bu kadar feryat ederek bunu söylüyorum? Yarın kıyamet günü Allah'ın huzurunda bunun böyle olduğunu göreceğiz de ondan. Hiç ummadığımız, ibadet eden insanlar Allah'ı ciddiye almadığı için cehenneme gidecek de ondan. Evet, Onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? Kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Onlar o yaptıklarından dolayı Allah'tan da evet, bir ödül beklerler, bir sevap beklerler, bir karşılık beklerler. Bunu göremeyince en çok hüsrana uğrayanlar bunlardır. Onun için Allah'ın kitabına iman etmemiz lazım. Kur'an'a iman etmemiz lazım. Eğer Kur'an'a iman edersek, Resulullah Efendimiz canlı Kur'andır. Resulullah Efendimiz'e de iman etmiş oluruz. Eğer Kur'an'ı kabul edersek, yani Resulullah Efendimiz'in bize emanet olarak bıraktığına iman, et, iman edip, onu emaneti olarak alırsak, Resulullah Efendimiz'den bir emanet olarak alırsak, almak yetmiyor. Sen gidiyorsun, onu aynı şekilde geride kalanlara emanet olarak bırakman lazım. O emaneti. Emaneti beraber götüremiyorsun. O emanet sana ait değil. Kime emanet bırakıyorsun? Çocuklarına emanet bırakıyorsun. Torunlarına emanet bırakıyorsun. Yakınlarına emanet bırakıyorsun. Emanet bırakman lazım. Kur'an'ı emanet bırakman lazım. <gülüyor> evet. Bunun için Fatih'amızı öğreniyoruz. Aynı zamanda iman ediyoruz. Onunla amel ediyoruz. Gönlümüzü onunla tanzim ediyoruz. Onunla donatıyoruz. Onu gönlümüze alıyoruz. O şekilde ona iman ediyoruz. Ne diyoruz? Allahu Billahi Min Şeytan Rajeem. Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. Alhamdulillahil Rabbi Alameen. Al-Rahman R-Rahim. Maliki Yumidin. İya Kenastu. İya Kenastayn. Ehedin Sirata Al Mustaqim. Sirata Ladin Anamta Alayhim. Ghrir <gülüyor> Ne dedik? Kur'an, Fatiha, kulun, Allah'a olan aşkını elanidir. İspatidir. Aşkını feryadidir. Evet. Biri Fatiha'yı okuduğunda ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil alemi Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Benim Rabbim içindir. Beni yaratan Rabbim içindir. Ben bütün alemlerden Rabbimi övüyorum. Demiş oluyorum. Neye bakarsak bakayım, her şey bir alem. Her bir insan bir alem. Her bir insan Allah'ın yaratmış olduğu, sevip yaratmış olduğu bir alem. Her bir insana baktığımızda onun üzerinden, onun üzerindeki güzellikten dolayı, Allah yaratmış ya onu, onun gönlünün güzelliğinden dolayı, Allah'ın sıfatlarının onun üzerinde tecelli etmesinden dolayı, fıtrat olarak bütün insanlar İslam fıtratı üzere doğar ki hepsi canlı Kur'an'dır. Buluğa erinceye kadar artık onu tahrif eder, bozar veya tamamlar. Her bir insana, her bir varlığa baktığımızda onun üzerinden Allah'a hamd etmemiz lazım, övmemiz lazım. Elhamdülillah, Rabbil alemin diyen evet, bütün alemlerden Rabbimi övüyorum. Neye bakarsam bakayım, orada onun üzerinde Allah'ın kudretini görüyorum. Güzelliğini görüyorum Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunu görüyorum Rahmetiyle Muamelesini görüyorum Bütün varlık üzerinde Bütün alemler üzerinde Allah'ın kendisini Tanıtmasını görüyorum Hepsinin birbiri, Birbiriyle nasıl Bir nizam, intizam, uyum içinde Olduğunu görüp Allah'ın işinin Mükemmelliğini, kemalatını görüyorum Allah'ın Sübhanlığını görüyorum Bütün noksanlardan, her türlü noksanlıktan Münezzeh olduğunu görüyorum Her şeyini kemarat üzere yaptığını Yarattığını görüyorum Neye bakarsam iyi, Onun üzerinden Allah'ın güzelliğini görüyorum der. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye. Aynı şekilde bütün hayatımda, bütün insanların hayatında, bütün varlığın hayatında, gelmiş geçmiş bütün hayatlarda Allah'ın kudretini görüyorum. Allah'ın rahmetiyle muamelesini görüyorum. Rahman ve Rahim olarak muamelesini görüyorum. Allah'ın rahmetinin her şeyi kapladığını, kuşattığını görüyorum. Evet, Er-Rahman Rahim Bütün varlık üzerinde Bütün hayat üzerinde Allah'ın Rahman ve Rahim Oluşunu görmektir Maliki yevmi din Allah din gününün sahibidir Kıyamet gününün sahibidir Ahiretin sahibidir Cennetin, cehennemin Sahibidir Hesabim, hesabı gören O'dur, hesabın sahibidir. Benim bütün hayatım boyunca yaptıklarımın, düşündüklerimin, söylediklerimin hesabını O'na veririm. O benim hesabımın sahibidir. Evet, ne buyurdu ayet-i kerimede? Bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Nerede bir iyilik, bir güzellik varsa biliyorum ki O benim Rabbimdendir. Beni yaratan Rabbimdendir. O'nun ihsani, ikramidir. Eğer bir kötülük, bir çirkinlik varsa Rabbimi ciddiye almadığım için, O'nun emrine ters düştüğüm için benim kendi nefsimdendir. Evet, O da Allah'ın rahmetinden dolayı magfirete uğruyor, affa uğruyor. Ne yana dönersem döneyim Allah'ın güzelliğini görüyorum, rahmetini görüyorum, afını mağfiretini görüyorum. Ben yanlış yapıyorum, o af ediyor. Ben yanlış yapıyorum, o ikram ediyor. Neden böyle yapıyor? Onu tanıyayım diye, tanıyalım diye. Onun Rahman ve Rahim olduğunu görüp tadalım diye, anlayıp tadalım diye. Onun afı olduğunu tanıyalım diye, bilelim diye, gafur olduğunu, gafar olduğunu, tevhab olduğunu bilip tanıyalım diye. Malik Yevmiddin, kıyamet günü ebedi olarak nimeti verecek olan Rabbim'dir diyoruz. Ahiret O'nundur, cennet O'nundur ebedi hayatı veren O'dur. İyâken abdû ve yyâken estâîn. Evet, ben de yalnız sana abd oluyorum Ya Rabbi. Ben de sana abd olanlarla Hz. Adem'den şimdiye kadar ve kıyamete kadar gelecek olanlarla beraber onlar gibi ben de sana abd oluyorum Ya Rabbi. Seni seviyor. Senin rızan, senin dostluğun, senin sevgin peşinden koşuyorum ya Rabbi. Yalnız seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Abdın olarak, aşığın olarak kabul etmeni istiyorum. Eğer biri Allah'ın sevgisini kazanmışsa, rızasını kazanmışsa, Allah ondan razı olmuş, Allah onu sevmişse, bütün varlıkta onun kazanamadığı bir şey olabilir mi? Ama biri Rabbini kaybetmişse, onun rızasını kaybetmişse, onun hiçbir şey kazandığı söylenebilir mi? Dünyada neyi olursa olsun herkes bunu baş gözüyle görüyor ki bir tek kefeniyle öbür tarafa gidiyor. Ama öbür tarafa gönderdiği bir şey varsa onundur. Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı bir iş varsa bu onundur. Allah da onun rızasını gözettir. Bir kul eğer Allah'ın rızasını gözetiyorsa, Rabbim benden razı olsun, Rabbim beni sevsin diye hareket ediyor, konuşuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, Allah da onun rızasını gözetmez mi? Allah niye okur kadar olmuyor ki onun rızasını gözetsin? Ama birinin böyle bir derdi yoksa, Allah'ı ciddiye almıyorsa, Allah'ı yok sayıyorsa, hesabını Allah'a göre değil de nefsine göre yapıyorsa, aklına, ilmine göre yapıyorsa, topluma göre yapıyorsa, İnsanlara göre yapıyorsa Modaya göre yapıyorsa Atalarına göre yapıyorsa Adetlerine göre yapıyorsa Neye göre yaparsa yapsın Allah'ı yok saymıştır Onları Allah'ın önüne koymuştur Allah'tan daha kıymetli Daha değerli görmüştür evet, Böyle biri Rabbini kaybetmiştir Neye kıymetle geri veriyorsa, onun Rabbi odur, taptığı odur, sevdiği odur, istediği odur, rızasını istediği odur çünkü. Evet, ne diyorduk? İyâkenâ abdû ve yyâkenâ stâin. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Senden istiyoruz. Senden sana abd olmayı istiyoruz. Senden, sirat-i müstakime hidayet olmayı istiyoruz. Fatiha'yı okuyan bunu söyler. Sana abdolmayı istiyoruz ya Rabbi. Sana aşık olmayı istiyoruz. Gönlümüzün senin aşkınla, muhabbetinle dolmasını istiyoruz. Gönlümüzde senin aşkının, muhabbetinin önüne geçecek her ne varsa onu çıkar ya Rabbi diyoruz. İyekene Abdül dediğimizde bunu söylemiş oluyoruz. İyekene aynı dediğimizde bunu söylemiş oluyoruz. Eğer biri Allah'tan bir şeyi istiyorsa, diliyle söylediğini kalbinin tasdik etmesi lazım ki yalan söylememiş olsun. Eğer biri ne söylediğini bilmiyorsa kalbi neyi tasdik edecek? Kalbin tasdik edeceği ne vardır ya da? Hiçbir şey. Taklit ediyor. O zaman biri ne söylediğini bilmiyorsa onun kalbinin tasdiki mümkün değildir. İman etmesi mümkün değildir. Ne söylediğini bilmiyor ve anlamıyorsa onun için bilmesi lazım. Anlaması lazım ki kalbi tasdik etsin. iman etsin yani. Eğer kalbi tasdik ederse beraberinde amel etmesi lazım. Allah'a nasıl olunur? Allah'a abdolanlarla beraber olmak için ne yapmak lazım? Allah'a abd olanlar kimlerdir? Onlarla beraber sırat müstakimde Allah'a nasıl gidilir? Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Evet, bunu araştırıp bulması gerekir, onlarla beraber olması gerekir ki onu duası aynı şekilde fiili de olmuş olsun. Eğer duası fiili değilse bu sefer fiili, dilini söylediğini, kalbinin sözde tasdik ettiğini yalanlamış olur. Kalbi tasdik etmemiştir. Kalbi tasdik eder, iman ederse, imanı onu yürütür çünkü. imanı onu eyleme dönüştürür. Fiile dönüştürür. Fiile döker onu. Evet. ve Yalnız sana abdoluyoruz yalnız seni istiyoruz. Senden seni istiyoruz. Sana abdolmayı istiyoruz. Rızanı, dostluğunu, muhabbetini istiyoruz. Sırat-ı müstakimde olmayı istiyoruz. Kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber olmak istiyoruz. O kulların kazandığı nimeti kazanmayı istiyoruz. Kim diyor onlar? Peygamberler, Nebiler, Sıddıklar, Şehitler Talihler. Onlarla beraber olmak isteyen, onlar gibi olmak isteyen, onların kazandığı nimeti isteyen, onlar gibi yapmaya çalışmalıdır ki onların kazandığı nimeti kazansın. Yoksa dilimizle bunu söylememiz bize bir şey kazandırmaz. Kalbimiz tasdik ederse evet, imanımız bizi yürütür, bize onların amelini işlettirir. Evet. Ne bilir de öyledir. Peygamberler de öyledir. Allah'ın rasulleri de öyledir. Sıddıklar da öyledir. Şehitler de öyledir. Salihler de öyledir. Hepsi de Allah'a iman etmiş, Allah'a aşık olmuş kullardır. Kulluklarını, abdiyetlerini ispat etmiş olan kullardır. Her şeylerini Allah yolunda feda etmiş olan kullardır. dünyadaki bütün insanlar için en büyük nimet nedir diye sorulsa bunun cevabı bir tanedir. Evet o da Kur'an'dır. En büyük nimet. Bir şey ki ona sarıldığında ebediyen kazanıyorsun. Allah'ın rızasını kazanıyorsun. Cenneti kazanıyorsun. Ebedi saadeti kazanıyorsun. Aynı şekilde ona sarıldığında dünyada saadette olursun. Dünyada Allah'ın huzurunda olursun. Allah ile beraber olursun. Allah'ın peygamberiyle beraber olursun. Onun gibi olursun. Ona benzersin. Onun kazandığı nimeti kazanırsın. Bundan daha büyük nasıl bir nimet vardır? Evet, bir kitap ki ona sarıldığında bütün tehlikelerden emin olursun. Şeytanın şerrinden emin olursun. Nefsinin şerrinden emin olursun. Dünyanın şerrinden emin olursun. Evet, bir kitap ki bütün hayatın boyunca hem dünyanın için hem ahiretin için sana nur oluyor, sana yol gösteriyor, sana ışık oluyor. Bundan daha büyük nimet nasıl olur? Allah hazineyi indirmiş ama biz hazineyi gömüyoruz, yere gömüyoruz. Görmedik diyoruz. Birini düşünün, bir hazinesi olsun, kendisi dilencilik yapsın. Hazine toprağın altında kalsın. Allah eğer böyle bir hazineyi indirmişse ondan istifade edelim diyedir onunla kazanalım diyedir. Onunla hem dünya hem ahiret saadetini kazanalım diyedir. Onun için Kur'an'ı bilmeyenler hazinesini toprağa gömmüştür. Yere gömmüştür. Onun hiçbir işine yaramıyor. Kendisi de dilencilik yapıyordur. Nerede dilencilik yapıyor? Falan kitapta şöyle yazmış. Falan alim böyle söylemiş. paranca şöyle söylemiş. Evet bu dilenciliktir. Allah sana hazineyi vermiş. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cebrail kardeşim bana geldi, buyurdu ki Allah senden önce indirmediği iki hazineyi arşın hazinesinden sana indirdi. Evet bunlardan bir tanesi Kur'an'ın özü, Kur'an'ın anası Fatihadır. Bir tanesi de Bakara suresinin Son iki ayeti. Amener Resulü'dür. Evet. Hazineden Allah'ın arşın hazinesinden inmiş iki hazine buyurdu. Eğer biri bu hazineyi alıp kullanırsa, iman eder, onu gönlüne açarsa, gönlünü ona açarsa, onunla olursa, onu da amel ederse hem dünya hem ahiret saadetini kazanır. Fatiha ile. Fatiha ile Allah'a kul olduğunu bilir, anlar. Kul olması gerektiğini anlar. Her namaz kıldığında Fatiha'yı okuyor, Allah'a söz verdiğini anlar. İyâken âbudû ve yyâken estâîn. Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Bunu kime söylüyorsun? Allah'a söylüyorsun. Allah'a söz veriyorsun. Ben yaşarken önüme ne gelirse gelsin ben senin kurunum. Eğer ben senin kurunsam sen de benim Rabbimsen benim hayatımda senin sözün geçer. Söz hakkı senindir ya Rabbi. Hayatım üzerinde söz hakkı senindir. Sen neyi emretmişsen ben onu yaparım. Çünkü sen benim Rabbimsin. Ben senin abdünüm, kurunum. Ben yalnız sana abd oluyorum. Yalnız senin sözünü dinliyorum. Yalnız senin emrini dinliyorum. Yalnız seni ciddiye alıyorum. Kim ne derim demiş ona bakmam ya Rabbi. Çünkü benim Rabbim sensin. Onlar değil diyorsun. Evet, İhya Kenes Yalnız seni istiyorum. Benim derdim senin benden razı olmandır. Başkalarının değil. Benim derdim senin güzel yaptın demendir. Sen güzel yaptın dedikten sonra herkes yanlış yaptı desin. Benim için hiçbir mana ifade etmez. Çünkü hiç kimseyi Rabbim olarak kabul etmiyorum. Benim Rabbim sensin ya Rabbi. Diyorsun. Bunu Allah'ın huzurunda söylüyorsun, söyleyeceksin. İyâken abdû ve yyâken estâîn diyeceksin. Sonra kendi bildiğini yapacaksın, başkalarının hesabını yapacaksın. Bu durumda ne olmuş olur? Dilinin söylediğini, kalbin yalanlamış olur. Fiilin yalanlamış olur. Allah'ın huzurunda yalan söylemiş olursun. Allah'ın kitabıyla, fatihayla, ayetleriyle dalga geçmiş oluyorsun. Evet. Onun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz? Fatihasız namaz olmaz. Namazı olmayanın miracı olmaz. Eğer Fatiha'yı bilmiyorsak, Allah'a ne söylediğimizi daha anlamamışsak, Allah'a nasıl söz verdiğimizi, Allah'tan neyi istediğimizi anlamamışsak, namazımız namaz ol olmaz, olmamıştır zaten. Olsaydı halımız böyle olmazdı. Olsaydı ne olurdu? Sahabe gibi olurduk. Asir saadet olurdu. Benim anlamadığım bir şey var yalnız. Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Kimi anlatıyoruz? Allah'ın guru'na. Allah'ın abdim dediği, kurum dediği deyip yarattığı kurunu anlatıyoruz. Allah ona akıl vermiş, irade vermiş, ilim vermiş. Ona fırkan vermiş. doğruyu yanlıştan, ayırt bilme kabiliyeti vermiş. Ama adam trene bakar gibi bakıyor. İlginç. Gerçekten ilginç yani. Bunu senin Rabbin söylemiş. Seni yaratan böyle söylüyor. Evet. Fir'an bile bu kadar cesaretli değildir. O bile Rabbine boyun büküyordu. Evet. O bile kendi kendine kaldığında, kendi başına kaldığında Allah'a aziyetini itiraf ediyordu. Ama kavminin içinde öyle konuşuyordu. Bu nasıl akıldır? Bu nasıl kuldur? Yani birinin Allah'ı dinlememek için, O'nun ayetlerini anlamamak için özel bir eğitimden geçmiş olması gerekir ki bu kadar direnebilsin. Dirensin bu kadar. Evet. Ne buyuruyor bu ayet-i kerimede? Kıyamet günü seni ve sana iman edenleri bu kitaptan, bu Kur'an'dan Sorumlu tutup hesaba çekeceğiz. Allah bizi Kur'an'dan hesaba çekecek. Fatiha'mızdan hesaba çekecek. Hesaba çekerken nasıl hesaba çeker? Evet. Beni Rahman ve Rahim olarak bildiğini söyledin. Sen Rahman ve Rahim'sin dedin. Hamd senin içindir dedin. Din gününün sahibi sensin dedin. Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz dedin. Bizi sirat-ı müstakime hidayet et dedin. Kendisine nimet verdiğin kulların yoluna hidayet et, yürüt, beraber et dedin. Gazaba uğrayanların, karamların yoluna yolunda bizi bırakma diye dua ettin, istedin. Yaptın mı bunları? Yaptım. Günde yirmi veya kaç sefer söyledim bunları? Niye gereğini yapmadın? Niye bana abdolmaya çalışmadın? Niye hamd etmeye çalışmadın? Niye beni Rabbin olarak kabul etmedin? Niye beni bütün alemlerin Rabbi olarak kabul etmedin? Niye sürat-i müstakimde olmaya çalışmadın? Niye gazabımdan, azabımdan uzak durmaya çalışmadın? Demez mi o zaman? Bunu söylemekle yani kurtulacağını mı zannettin? Hesabını verebileceğini mi zannettin? Kur'an'a iman etmek lazım diyoruz. Kur'an'ı bilmiyoruz, bilmediğimiz bir şeye iman etmemiz mümkün değildir. Bu durumda herkesin bildiği Kur'an'ın özeti, özü Fatiha vardır, ona iman edelim diyoruz. Eğer biri Allah'ın sözünü sevmiyorsa, neden sevmiyor? Biri Allah'ın sözünü anlamak istemiyorsa, dinlemek istemiyorsa, Allah'ın sözünü dinlediğinde sıkılıyorsa... Neden sıkılıyor? Allah'ı sevmediği için. Biri Allah'ın sözünü sevmiyorsa Allah'ı sevmediği için Allah'ın sözünü sevmiyor. Yani Allah'a iman etmediği için Allah'ın sözünü sevmiyor. Biri Allah'ın sözünü sevmiyorsa Resulullah Efendimiz'i de sevmiyor. O canlı Kur'an çünkü onu da sevmiyor. Onun ne yaptığını duymak istemez. Ondan bahsetmeyin bana ver yani. Dili ne söylese söylesin gönlü böyle söylüyordur. Onun nasıl yaptığını görmek istemez, duymak istemez. Bilmek istemez hatta. Ben bilmeyeyim der. Hiç öğrenmeyeyim. Niye? Sevmiyor da ondan. Kabul etmeyecek de ondan. Çünkü o peygamberden daha iyi biliyor. Çünkü o Kendine göre Allah'tan daha iyi biliyor da ondan. Yani firavunu yanına koysak zavalli kalır. Evet, firavun zavalli kalır. Aynı zamanda Kur'an bütün hayatımız için bizim için bir ölçüdür, bir hayat biçimidir. Kur'an onun için hayat kitabıdır. Eğer birinin elinde ölçü yoksa o ölçemez, biçemez, tartalmaz. Doğruyu yanlıştan ayırt edemez. Bunun ölçüsü Kur'an'dır. Ölçüsü Fatiha'dır. Eğer biri Fatiha'yı anlarsa, öz itibariyle Allah'a kul olması gerektiğini, Allah'ın onu bunun için yarattığını anlarsa, gerisini bu ölçüye vurur. Ama elinde böyle bir ölçü yoksa, onun ölçüsü kendine göredir. Aklına göre, ilmine göre, çevresine göre, adetlerine göre, topluma göre, atalarına göredir. Veya cemaatine göredir. Evet, cemaatler de bu işe dahildir. Bütün cemaatler bu işe dahildir. Hangisi olursa olsun o fark etmiyor. Hiç kimse, hiçbir kulu kendine davet edemez. Mutlaka davetin Allah'a olması lazım. Davetin Resulullah'a olması lazım. Davetin Kur'an'a olması lazım. Hiç kimse Resulullah Efendimiz'in sahabeyi götürdüğü yoldan daha kestirme bir yol biliyorum diyemez. Daha tehlikesiz bir yol biliyorum diyemez. Ya da daha geniş, daha rahat bir yol biliyorum diyemez. Onun için şu şöyle söylemiş, bu böyle söylemiş değil. Allah ne söylemiş? Evet. Allah ne söylemiş? Resulü ne söyleyip nasıl yapmış bunu? İşimiz bunu öğrenmektir. Yani Allah'a Kur'an ile yürümek gerekir. Allah'a Kur'an'ın özü Fatiha ile yürümek gerekir. Fatiha'yla yola çıkmak gerekir yani. Sen yola çık, gerisi gelir. Sen bildiğinle amel et, Allah sana bilmediklerini öğretir buyurdu Resulullah Efendimiz. Evet, Fatiha'yı biliyorsun, sen onunla bir amel et, gerisini Allah sana öğretir. Yolunu açar, adım adım açar. Seni sana bırakmaz. Seni nursuz bırakmaz. Kur'ansız, ayetsiz, ışıksız bırakmaz seni. Evet ne buyuruyordu? Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onlar imanlarını arttırırlar. Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Allah için mesela bir caminin önünde duralım oradan bin kişi çıksın. Bu ayete gerçek müminleri Allah müminleri anlatıyor. Acaba bu ayete uyan kaç tane mümin çıkar oradan? Allah zikredildiğinde kalbi titreyen, ona Allah'ın ayetleri okunduğunda imanını artıran ve bütünüyle Allah'a güvenip tevekkül eden kaç tane mümin çıkar? Bin kişiden kaç kişi? İbadet ehli. Meykanının kapısında durmamışız. Caminin kapısında durmuşuz. Üç mi? Beş mi? Bir mi? Bilmiyorum. Herkes tahmin edebilir aslında. Eğer Allah'ın ayetleri okununca iman artıyorsa, gece gündüz Fatiha'yı okuyoruz, niye imanımız artmıyor? Allah söylüyor onu. Hem de Kur'an'ın özünü okuyorsun. Yani bütün Kur'an'ı içinde barındıran Ayetleri okuyorsun. Herhangi bir ayeti de değil. Yedi ayet okuyorsun ama bütün Kur'an'ı okumuş oluyorsun. Özetle. Bunun sana nasıl bir iman kazandırması gerekirdi? Kazandırmıyorsa bir sorun var değil midir? Öyle değil mi? O zaman okumadık, okumuyoruz. Allah'ın ayetleri okumamış demektir bize. Biz Allah'ın ayetlerini okumamışız, okumuyoruz demektir. Anlamayınca okumak olmuyor. Ay Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmeyince okumak, anlamak olmuyor da ondan. Evet. İmana vesile olmak mı istiyoruz? Allah'ı sevmeye vesile olmak mı istiyoruz? Evet. Ne ile vesile oluyoruz? Fatihasını öğreterek. Öğrenip öğreterek eğer biri yaşamadan anlatıyorsa, onun sözü geçersizdir. Onun anlatması, çünkü yalandır da ondan, yalan söylüyor da ondan. Eğer biri Fatiha'yı anlamış, yaşıyor, tadıyor ve anlatıyorsa, evet işte Allah bunun üzerinden ihsan eder, ikram eder. Ama yalan söylüyorsa ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Allah yalan sözde bereket ihsan etmez buyurdu. Yani eğer biri ve diyememişse bunu anlatamaz. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyememişse istediği kadar konuşsun. Anlatamaz bunu. Veremez. Ancak bunu tadan, yaşayan anlatabilir. Önce iman ediyoruz, tadıyoruz, yaşıyoruz, sonra anlatıyoruz, takdim ediyoruz. Yani emaneti aynı şekilde takdim ediyoruz. Bırakıyoruz emaneti onlara. Yoksa emaneti yere gömmüş oluruz. Kendimizle beraber. Allah hepinizden razı olsun.